Bugün bu davanızı ayakta tutan nedir diye birisi çıkıp sorsa inanın başlı başına kardeşlik kelimesini kullansak çok fazla da eksik bir şey söylemiş olmayız. Bediüzzaman hazretleri de bunu fark ediyor tabii ki. Üstad hazretleri de yakın talebelerinden biri olan Said Özdemir abiye bu yüzden şu cümleleri söylüyor. Said kardeş dedi sana son masiyetim dedi. Son masiyet değil de anlamalıydı. Hakikaten ondan hiç dedi. ki hizmeti düşünmeyin dedi. cenab bu hizmeti bizzat kendi kuvvet ve kudreti ile bütün dünya yayacak. Bunu bize 55 sene evvel söyledi. Bütün dünya Sizin düşüneceğiniz şu bakın bakan. Uhuvvet, muhabbet, ittihar, tesadüf. Sait, bana hizmetiniz lazım değil, bana uhuvvetiniz yani kardeşliğiniz lazım diyor. Bugüne kadar bu dairelere girip çıkan çok fazla insan gördüm ve birçokları da birçok noktada gerçekten kabiliyetli arkadaşlardı. Ama inanın dostluk noktasında bir buz parçası olan enaniyetlerini bu ekip arkadaşlarının şahsı manevisinin havuzlarında eritmedikten sonra yani canla başla kardeş olmadıktan sonra yani bir yemek yerken onlar aklına gelmediği müddetçe bir tişört alırken kendisini diğer kardeşinin tişörtünün yerdik olduğunu idrak edemediği ve bunları hatırlayamadığı müddetçe İnanın muvaffak olamadılar. Hatta dairede dahi kalamadılar. Üstad hazretlerinin söylediği şiirsel bir söz değildi yani. Gerçekten de meselenin en altyapı taşıydı. Yani önce ilim mi adayım kendimi? Hayır. Bilimsel makaller mi araştırayım? Hayır. Amel aksiyon? Hayır. Önce kardeş olacaksın dedi. Kardeş olmadan, birbiriyle kaynaşmadan işin devamı gerçekten olmuyordu ve olmuyordu. Tabi kardeşim demek de güç mesele. Yani böyle hani sosyal hayatta gördüğünüz Menfaatlerle dayalı bir kardeşlik gibi düşünmeyin hani dünyada sen beni pohpohlarsan ben de seni ho hohlarsan beraber kardeşleriz böyle bir kardeş değil. Gerçekten Rıza-i yolunda olmadıktan sonra ona kardeş demek çok güçtür ve şurası çok ehemmiyetli. Yani sana iğne batırınca değil kulunu koparınca da yine kardeşim diyebilecek misin? Ama bunun da ince bir çizgisi var. Ya Rabbi bana nasip ettiğin bu dostu bu hem dünya hem ahirette beraber yürüyeceğim adamı inan çok seviyorum. Ama senin rızan olmasa, bu bile katlanır çile değil. Bilesin ya İşte bu da dosttan önce Rabbin olan sadakatinin tasdik cümleleri olur. Hücurat suresinde müminler ancak, bak ancak kelimesi çok önce, ancak kardeştir diyor. Yani bizler başka bir şey olamayız. Bizler farklı meslekten olabiliriz, farklı mezhepten de olabiliriz. Ama bizim uzlaşacağımız ortak paydamız var. Bizim Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Kitabımız bir. Kıblemiz bir, inşallah dünyadan sonra gideceğimiz yer dahi bir olur. Bu kadar birlerin içinde, benle hala çay içecek bir mesele bulamıyoruz. Problem var be kardeşim. Ruhunda problem var be. Çünkü bizler ancak kardeş olabiliriz birbirimize. Ve ayet devam ediyor. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Üstad hazretleri, <gülüyor> Müminlerde nifak ve şikak, kin ve düşmanlığa sebep veren Tarafgirlik. Yani ben bir tarafçıyım sen umcu değilsin ha. Ve inat ve haset. Yani o kıskançlık damarlarını Allah ona verdi bana vermedi. Allah'ın takdirini beğenmiyorum o yüzden onu kıskanıyorum demek oluyor. Hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin, çirkin ve merduttur. Bir müminin bir mümine Düşmanlığa vesile olacak davranışı Sözü Hatta üslubu tavrı Şöyle bir burnu yukarıdan bakması dahi Nereden bakarsan bak Hangi kitabı açarsan aç Zulümdür Biz ahir zaman çocuklarıyız Biz son dönemin Son çilenin, son kalenin çocuklarıyız. Bizlerin bu hadiselerle daha fazla, daha çok dikkat etmesi gerekli. Özellikle bir sosyal medyadan en mecra var. O kadar rahat bir şekilde çakma bir isimle Ali Veli'yi, Veli, Veli Osman'ı, Osman başka birini birbirine düşmana edebiliyor ki. Burada da hatırlamanız gereken gene hücum Suresi'nden bir ayet mevcut değil mi? Ey iman eden, eğer bir fasık size bir haber getirirse onun aslını araştır. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da yaptıklarınıza pişman olursunuz. Ayetlerde, zamanın şerhinde bu kadar birbirimize kardeş olmamız beyan edilmişken yani hala açık arama, hala kusur arama hala uzaklaşacak başka formüllere başma Yani bu insafsızlıktır. Yani bu ruhun bozulduğunun bir alametidir. Mümin kardeşlerinin açıklarını arama. O işi münafıklar yeterince yapıyor zaten. Sen onların aralarını düzeltmekle ilgilen. Münafık ve münafık ahlakta. Şimdi münafık ne? Okunuyum bir açalım. Yani münafık itikadi olarak ruhunda problem yaşayan Müslüman mümin görünümlü ama mümin olmayan insandır. Bir insan münafığın alametlerini ve ahlaklarını taşıyarak direkt münafıktır diyemeyiz. Ama şöyle bir şey düşünün çok ağır bir itham olacak. Mesela bir erkek kardeşim olsun karşımda. Bu erkek kardeş mesela alayım Ömer gelsene. Ömer kardeşim gidiyor mu kadınca? Benimkine <gülüyor> girmiyor mu karşını? Şimdi Ömer kardeşim sen bir erkeksin değil mi? Evet. Hem de bitlisin. Üst halde bir şeylisi bir erkek kardeşimsin. Evet. Sana bir bayan kıyafeti versem ve bu bayan kıyafetini kullan desem hoşlanır mısın? Yok, Kullanabilir misin? Mesela bir ojeyi. Yok. Peki sana oje sürsem otomatikman bayan olur musun? Hayır. Olmazsın. Münafığın ahlakı da böyle. Bir iki tane ahlakı direkt insanı münafık yapmaz. Ama nasıl ki sen bayanın bir kıyafetini kullanmakta çekinirken ki tüm erkek olan, bozulmamış tüm erkekler çekinir. Bir mümin de eğer ruhu bozulmamışsa bir münafığın ahlakını yapmakta bir bayan eşyası kullanmaktan misli, misli çekilir. Neyse eğer ruhu bozulmamışsa. Eyvallah birader. Eyvallah hocam. Saygılarla. <gülüyor> münafık ahlak olarak ele aldığında Üstad Hazretleri yani külliyatla Risale-i Nur eserlerinde çok belirgin iki tane özelliğinden bahseder. Birincisi münafık için Nifak tohumunu bol saçarlar. Yani ne demek nifak tohumu? Müminler arasında ayrıştırıcı hareketler yapar. Yani tutar böyle önce Ömer'i alır odaya geçer. Bir kulis yapar orada. Ya Ömer şu can çok iyi çocuk güzel mümin ama acaba altında bu mu var? Tutar canı alır der ki ya can sen buradasın güzel adamsın çok güzel hizmet ediyorsunuz ama acaba onun da altında bu mu var? Onun üstünde bu mu var? Onun altında bu mu var? Bir de ahir zaman çocuğuyuz. Yani tedirginiz, endişeliyiz. Şeytan bunların münafık ahlaklarla borazancılığını yaptırarak kullanır, kullanır, kullanır. Sürekli nifak tohumları atar. Dar bir dairede ise kişiler arasında nifak tohumu atar. Geniş bir dairede ise tutar birisine başkasıyla ilgili, bir ekole başka bir grupla ilgili. Farklı meslek ve meşrepte olsa dahi kardeş olmasını unutturacak ne kadar nifak tohumu varsa inanın hepsini atar. Münafığın bir ikinci özelliği de habbeyi kubbe yapmasıdır. Yani çok ufaktır yani bizler mesela hiçbirimiz asla kusursuz insanlar değilizdir. Yani bizlerin eski hayatında yaşadığı sonra tövbe ettiği, pişman olduğu çok şey de olabilir. Münafık bunları geçmişte ne kadar tükürüğün varsa bütün bunları ya münafık ya münafık ahlaklı kişilerden bahsediyorum. Bütün bunların hepsini tükürükleriyle önüne serer ve seni boğar. Seni boğmak ister, başkasını boğmak ister. Yani ufacık meseleler vardır. Bir tane kelimeni cımbızla çeker. Sen burada bunlara bunu mu diyorsun? Burada onlara şunu mu diyorsun? Sen burada haşa Allah'a mı bunu diyorsun? Sen yoksa burada şirkeme mi girdin, küfremi girdin? Yahu iman o kadar kolay bulunmuş bir şey mi ki hemen bir insan kaybedebilsin? Ama işte münafık ahlaklığının profesyonel olduğu. Birinci alan nifak boğumları atarak insanları, ekolleri, Grupları farklı farklı yerlerde hizmet eden kardeşleri dahi birbirine düşman ederken ikincisiyle habbeyi kubbe eder Küçücük Yani böyle büyük bir yangın karşısında Düşünün bir gün eviniz yanıyor ama cayır cayır yanıyor Birisi haber veriyor Ya Mehmet kardeşim senin evin yanıyor Ben de o yangını söndürmeye koşarken ayağım taşa takılıyor Çat dizim kanıyor birazcık Ya evin yanıyor, evladın yanıyor, hanımın yanıyor, geleceğin yanıyor, istikbalin yanıyor İnsan tutup dizindeki o ufacık kanamaya bakar mı? Bakmaz çünkü kardeşim gemi batarken bazı meseleler konuşulmaz. Aynen öyle de. Bu ahir zaman çocuklarını ufacık meselelerden birbirine düşürenler ya münafıktır ya da saf bir Müslümanın münafık ahlakı almış hadiseleridir. Yoksa müminler ancak ve ancak kardeştir. İşte o habbe kubbe yapan münafıklar ortamlarda sert tavırlar verir birden bir açık görür bağırmaya başlar bu şuna mı benziyor sen bunu mu niyetle mi yaptın halbuki bir tane daha belki bu işlere yeni girmiş saf ibaret bir kardeşin ufak bir hatasıdır ama onlar habbe kubbe yapmaya hatta ortamda bakın ben öyle bir müminim öyle bir müminim ki diyen mümin olmayanlara özel ayraç güçlerim vardır hemen ben onları tanırım ve ortamda da böyle ifşa ederim demeye getir. Münafıkların itikadi problemleri vardır ve vazgeçemediği çıkarları mevcuttur. İşte zaten seni boğmak istemesi de en ufak onların menfaatine dokunulandır. Yani onun dünyadaki rahatlığı çünkü kendi istikbali yerindedir. Çoğu çocuk, evlat onları da garanti alayım diye. E sen doğru bir önüne çıksan, bir haram menfaatine dokunacak olsan eyvah. Seni nereden vuracaktır? Tabii ki de en hassas yerinden Allah'a olan imanından vurmaya çalışacaktır. Zira Risal'ımda da bahsetmiştir. Üstad da birçok defa beni karalayarak yaptığım hizmete zarar vermeye çalışmış demiştir. Yani burada amaç ne oluyor? Hani başta kim görünüyor? Onu böyle mahvedeyim ki bütün hizmet yerin dibine gitsin diye. Münafıkların sinsı oyunlarından biri daha işte. En sağlam fitneyi meslekten ve şebciyetinden verir. Yani farklı bir metodoloji de hizmet etmeye çalışan insanlar Şimdi Bazen insanların aklına geliyor diyor ki abi doğru bir yani neden bu kadar çok var? E ordu da bir ama hava kara deniz var değil mi? Demek bunun çok kullanım alanı var. Aynen öyle de ehli sünnet geniş bir cadde. Onun içinde filanca yere hitap edecek farklı bir meslek meşrep, filanca yere hitap edecek farklı bir meslek meşrep. Bunlar ehli sünnet içinde olduğu müddetçe her biri birer rahmettir. Bu yüzden böyle bir ahir zamanda dinin temel disiplinlerine dokunulmadığı müddetçe bir müminin diğer bir mümine, yok parmağını niye şöyle yaptın, kulağını niye böyle yaptın diye uyarması, düzeltiyorum, yani uyarabilir birebir ama bunu büyük bir olay gibi yapması çok uygun değildir. Yani münafıkların zaten en çok kullandığı alan mesajelerden biridir. Meslek ve meşrekten yakalamak. yani kendi içinde bulunduruyor ve orayı zehirlemeye çalıştığı meslek ve meşrebe o kadar taassup kör bir şekilde bağlanmıştır ki Müslüman olmanız o etmez. Başka bir meslek ve meşhepten olan bir insanı sanki kafir gibi göstermeye bayılır. Dışardaysa ekolleri birbirine düşman eden bu münafıklar içerideyken de en sevdiği oyunları şudur. Mehmet abiciler çıkarır, İrfan abiciler çıkarır, Ali abiciler, Güell abiciler çıkarır. Yani bir vücudun uzunları gibi bunların bir ekip olduğunu unuturlar. Kimisi kürsüde, kürsü vazifesi gider tuvalette, tuvaletten çıkar mutfakta. Bir vücudun uzunları nasıl birçok vazifeyi yaparak aynı vücudu ayakta tutmaya çalışıyorsa o müminlerde. de. Farklı farklı mecralarda kes bu edip icraat etmiş olabilirler Lakin aynı gaye için vücut olmuşlardır O münafıklar bunu da unutmasın çok kulis yaparlar ve çok sevdiği cümleleri vardır. Mesela tebliğ yapan insanlara ay bunlar çok egoistler bence der. Halbuki gene bir menfaatine dokunulmuştur. Düşünün yani Risale-i Nur külliyatında kocaman müdafaalar yazılmış. Laika mektuplarında sadece Üstad Hazretlerinin yani 27 yıl zindanda zindana yani h h yani bu insanın atırsızlığından girmedi ki. Bu insan İslam'ı tekrar ayağa kaldırmak için mücadele ediyordu. Demek ki birçok münafık ve münafık ahlaklıları, Bunların çok damarlarına dokundu ve bunların içinde birçokları Belkide Müslüman görünen insanlardı. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki dostlarla ne kadar çok çay, çekirdek, çorba, muhabbet yaparsanız, yani ilk derse başa geliyorum. Uyütmenizi ne kadar fazla tutarsanız, ne kadar tam bir aile gibi kenetlenirseniz, böyle insanların da içinize girmesi o kadar zorlaşır. Bu yüzden canlı demle safları sıkı tutuyor muyum? Yani o saf olanları sıkı tutmanız lazım. <gülüyor> Öyle değil miydi? Başka madda <gülüyor> <falan> mıydı? <gülüyor> o, farklı <olan. gülüyor> o farklı mıydı? <gülüyor> evet, onları Onlar da da o, şey. o, o, evet, o safları da sıkı tutabiliriz. <gülüyor> Söylediğim doğruymuş ama konumuzun doğrusu değilmiş. <gülüyor> Tabi insanların zaaflarını hep kullanan münafık değil yani. Şeytan da burada kardeşliği olmayı çok sağlar. Yani Adam mesela İslam'a adım atmıştır belki daha namaza başladı bir hafta olmuştur. Birden öyle bir şey yapar yani bir aydınlanma gelir. Tüm dünyayı kurtaracağım ama kurtarabilirsin bu güzel de dua. Ama kurtarmaya bir iyilik yapmaktan değil. Önüne geleni eleştirmekten başlar. Halbuki unutur. Koca Yusuf'a el ense atmak için koca olmak gerektir. Daha bu işe yeni girmiş bir kardeşin ömrünü 50-60-70 yıllarına adamış mesela Üstad'ın talebesi gibi zatları tutup da eleştirmesi işte burası da İslam'ın ahlakına aykırı çok gönül yakan hadiselerden bir diğeridir. Yani tüm meseleler bitti. Dünyaya yetiştik. Şimdi sırada Müslümanların açıklarını aramak kaldı Acı, çok acı. Üstad devam ediyor. Ey müminekin ve adavet besleyen insafsız adam. İnsaf kelimesini görürseniz, yani insafsız kelimesini görürseniz, bilin ki kesinlikle ruhta bir bozulma vardır. Bak ruhta bozulma sıkıntı bir mesele. Yani bir adam günaha girer, pişman olur, tövbe eder, inşallah kabul eder Cenab-ı Allah, inşallah eder yani ama Muhta bozulma olduğu vakit o adamın imanı üzeri sürekli mümin vasıfları gidip münafıkane belki de kafir vasıfları tabi Yani biliyorsunuz münafık kafirden de eşittir yani kafir cehennemin burasındaysa münafık daha da dibine görecektir Çünkü Allah'ın adını kullana kullana dine en çok zarar verenlerdir Ey mümine kim ve adabet besleyen insafsız adam diyor Kime diyor Bediüzzaman Hazretleri yani hiç üstünüze alınabiliyor musunuz bu kelimeyi? Mesela şöyle bir Denklem kuralım. Biz bir gün bara tebliğe gitsek yani barların önüne gitsek yani broşürler broşürler orada kardeşler yazık onların imanları yanmasın onlara da biri ulaşabilsin diye böyle bir tane de ateist bir kardeşe bir arkadaşa denk gelsek onu anlatsak anlatsak adam gerçekten tövbe etse pişman olsak ki yani biz burada çok fazla oradaki arkadaşlara da yetişmeye çalışıyoruz mesela orada da bir adam iman ettim dese ya biz o gün onu yemeklere götürürüz nereye gitsek yanımızda gezdiririz yediriz içiriz her gün sabahlara kadar dua ederiz. Yani biz yeni iman etmiş bir adama bile bu kadar mutlu olduk tutuyoruz 40 yıl kaşarlanmış Müslüman'a düşmanlık besliyoruz ha? Şimdi ben soruyorum sana bunun neresi insaf kardeşim? Peki ben soruyorum sana bu ruh bozulmuş mudur? Bozulmamış mıdır? A benim canım kardeşim en ufak bir gıybetle onun etini ağzına alıp çiğnemişsen buradaki insafsız kelimesini mutlaka üstüne almak zorundasın. Nasıl ki sen bir gemide veya bir halede bulunsun seninle beraber 9 masum bir cani var. Şimdi bir gemideyiz. Gemide dokuz tane masum insan var, bir tane de hırsızlık etmiş, cinayet işlemiş bir zalimler. O gemiyi garp ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin ve zalimliğini semavata işittirecek derecede de bağıracaksın. Bak düşün. Gemide 9 tane masum insan var. Bir tane de cani var. Can sana soruyorum öyle bir gemiyi ben tutup batırsam ama onun içinde bir cani vardı diye. İçinde 9 tane masumun da katili olur muyum? Olur. Aynen öyle de kardeşim. Bir özelliğini sevmediğin bir Müslüman var ya işte onun 9 tane güzel özelliği var. Üzerinde Allah'ın esmasına nakışları var. Allah Resulü'nün hareketlerine benzeyen tavırları var. Sen o adama zalimlik ve insafsızlık yaparak yani o gemiyi batırarak bir tane zalimi yerinde bile batırdığını zannediyorsun Dokuz tane de masumun katili oluyoruz. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa Yine o gemiyi batırmak Hiçbir kanunu adalete sığmaz ve kardeşim Şimdi tekrar hayal et Bir gemi var bu sefer dokuzu cani Bir tane masum var işlerinde ve o masum da senin anne. Söylesene, batırabilir misin? Bak bir tane masum en yakının ve en canın olduğunda nasıl da ilin gitmedi değil mi bime? E ben de diyorum ki 9 tane sevmediğin özelliği bulunabilir. Ama öyle bir özelliği vardır ki belki Allah o özelliğinden dolayı onlar razı olup cennetine o özelliğinden dolayı kabul edecek. Allah'ın kabul ettiği cennetine sen kimsin de o adamı kabul etmiyorsun? İçinizde kusursuz mu var kardeşim? Yani ben aşere beşere, cennetle müjde 10 kişi var bir de artı bir benim diyeniniz mi var? Hiç mi hatanız yok? Hiç mi kusurunuz yok? E tövbe ne için? Cenab-ı Allah'ın bize kıyamete kadar kapılarını kapatmaması ne için? Senin hısırı olan kardeşine yardım edip beraber cennete gitmeye çalışmanız için. Annen öyle de. Sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahiye olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfatı masume varken sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden yani Cenabı Allah'ın hoşuna giden bir özellik var ama senin menfaatine bir tanesi dokunuyor yok canım ben bu adamın bu özelliğini sevmedim diyorsun ona kimle düşmanlık bağlamakla o hani maneviyeyi vücudun malen batırılması ihrakına, tahrif ve batmasına teşebbüs ve arzu etmen. Bak onu batırman demiyor. Senin onu arzu etmen ruhunun bozukluğunu göstergesi değil mi? Senin mali iman olan bir kalbin var. Senin kalbin ne için? Kötü, haram, günah ve cehenneme götürecek şeylerden nefret etmek. Cennete götürecek şeyleri sevmek için. İşte senin o kalbin bozulmuş. Yani sevmen gerekenler nefret ettirip nefret etmen gerekenler sever hale getirmiş. Mümin kardeşin sana ancak kardeşiken. Ve senin bundan hoşnut olman gerekirken, bozuk ruhu onun açına aratıp nefret etmene vesile olmuş. Bu bozuk ruh, düzgün bir cennete gidebilir. Yani o kardeşinin batmasına teşebbüs ve arzu etmen, onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. Yani şöyle bir hadise düşün, mesela ben canı bir gün sahilde, Allah göstermesin. Afişe bir kadınla görsen. Ya düşün yani senin kardeşin şeytana olduğunuymuş. E nefsi var, şeytanı var. Zaten bunlar sürekli uğraşıyor. Yani bir de senin ona köstek olduğunu düşün. Yani senin Allah. yapman gereken bunu ifşa edip aleme yayıp onu rezil etmek değil. Sen onu gece evinde bulacaksın. Yemeğini, çayını, çorbasını içireceksin ve şöyle elinden tutacaksın. Kardeşim diyeceksin. Kardeşim, ciğer parın, nefsine mi yemildi? Rabbini mi unuttun? Ne oldu? Sen benim elimden tut. Ne kadar düşersen düş. Düşmek hiç ayıp değildir. Kapmasını bil ve acele et. Önce şu gözyaşını sil. Dediğin anda, üzerine bulaşan çamurları elinle sildiğin anda Rabbin o yere düşen çamurları senin cennetten sarayını inşa etmekte kıllar. Üstad hazretleri aslında meselenin temelinde bütün sorunları bitirecek şu inanılmaz cümlelere diyor ki bizim hayatımızı oluşturan cümlelerden birisidir. İhlas ve hakperestlik ise bir müminin nereden ve kimden olursa olsun. Bak cümleye bak. Yani senden ders almak zorunda değil. Nereden ve kimden olursa olsun istifadesine taraftar olmak. Yoksa yalnız benden ders alsın düşüncesi nefsin ve eraniyetin. Muazzam bir hilesiniz. Bir gün hiç unutmuyorum. Böyle İzmir'deyim, hizmet ediyorum. Elhamdülillah ya. etmeye çalışıyorum diyeyim daha doğrusu. Tam o dönemlerde hani biliyorsunuz sürekli böyle gıybet eden, az önce bahsettiğimiz ahlaklara sahip olan çok fazla insan var. Zaten bunları biraz bakın hayatına. Bunlar boş yani şeytanın en sevdiği model. Yani bu adam boş duruyor, bari ben kullanayım diye şeytan kullanıyor. Çünkü bir insan eğer Hakk'ın kapısına köle kul olmazsa batıl mutlaka onu bulur. Böyle boş adamların üç beşinin cümleleri kulağıma geldi. Tabi gelince de insanız yani duygusal insanlarız yani mutlaka insan üzülüyor bir yerinde böyle üzüldüm hiç unutmuyorum Daha sonra kaldığım yerin balkonuna çıktım tabi İzmir orası yani böyle bir jeton dağıtsan Amerika Amsterdam yani öyle bir yer düşün günahların böyle Alık, alık bol bol gezdiği bir hadise. Gerçi Mersin'in de bir farkı yok o cihette. Allah inşallah o kardeşlere ulaşmayı da nasip etsin. Balkona çıktım böyle, elimde çayım var. Efkarlıyım, bizim kafayı çay dağıtır. Böyle baktım, karşıda bir balkon. Ama inanır mısın, Biraz şeylerinden adım atacak yer kalmamış, böyle yüreğimciz etti. Daha sonra bazı arkadaşlar vardı orada da. Allah böyle kalbimize elhamdülillah şev verdi, çok şükür. Yeni de biri bir hediye baklava getirmiş hiç paketi açmamışız Dedim ya şu baklavayı alalım şunların kapısına girelim dedim Allah ne verdiyse bir sondaj yapalım Sondaj yani iman hakikatlerini aktaracağız orada Ardından böyle çaldık kapılarını Böyle dedik ya selamünaleyküm kardeşim yani bizim oralarda adettendir böyle şu 50 metrekare içinde kim varsa komşu, biz onun kapısını inşallah, bir çayını içeriz dedik. Allah razı olsun onlarda yani bizim iş portacı olmadığımız anladıktan sonra aldılar içeri. Tabi biz bir başlamışız sabahlara kadar böyle baklavayı ikram ettik, çayımızı içtik, Allah var, ahiret var, kıyamet var diye. Tabi insan yani Cenab-ı Allah'ın inşallah razı olabileceği bir tavırda bulununca da o bütün cümleler gemiye çarpan dalga gibi böyle hepsi akıp gidiyor. Zaten şunu hiç unutma, hizmet etmeye çalışan güzel kardeşim, durgun bir deniz. Asla iyi bir gömücü yetiştirmez. Birileri seninle uğraşacak, birileri iftira edecek, birileri etini, derini, kemiklerini sıkı hale getirecek ki. Nasıl ormanda atmaca serçeyi kovalayarak aslında uçma kabiliyetini geliştirir, seninle inşallah cennetini geliştirir. Aslında bu kadar konuşmaya gerek var mıydı? Yoksa sizler kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için istemedikçe, Hakikaten iman etmiş, sayılmazsınız desek yeter miydi? Bilemedim. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.